Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Şimdi bir arkadaş diyor ben dalgıcım. Yani benim işim dalgıcılık. Suya iniyorum. Bazen de su bazıma kaçıyor. Acaba benim orucum nasıl olur? Evet. E, şimdi bu birinci mesele e, dalgıçlar bir mahsuru yoktur. Orucu olabilirler. Yani bir insan e, havuza girse Nehre girse, denize girse, üstse, hiçbir mahsuru yoktur. Suyun altına inse, oruç uyan, hiçbir mahsuru yoktur. Bir şerten, boğazına kaçmamak şartıyla. Ama bir deni zorla kaçtı, yani bir elinde iradesinden hariç boğazına su kaçtı. Onun bir mahsuru yoktur. Yani onu hemen tükürmeye çalışacak, atacak, bir mahsuru yoktur. Ee, Hiç bir mahsuru yoktur inşallah. Ee, bu kardeş. Oruç yani mü dalgıç oruç olur. Bakmaz sağına soluna e, yani ben dalgıcım olamıyorum. E, benim için izin yoktur filan yok. Olur. Alemler bunun üzerine icma etmişler. Dalgıcılar, e, suya inenler yani bir tane oruçluysa denize de iner, üzer ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyden mu nehyetmiş? Ağız galgala yapmak, mazmaza yapmak Abdeste e, e, sünnettir orada yani mübaleğa yapmak da sünnettir ama oruç olurken Resulullah demiş mübaleğa yapma yani ağzını sadece böyle hafifçe çelkaleni yap çünkü bazına kaçma var ama bu dalgıcılıkta denize inmekte Ramazan'da bir mahsuru yoktur ama nedir e, tehlikeyi yol açıyor ama bu bağ arkadaşın işi buysa bir mahsuru yoktur inşallah alimlerimiz buna cevaz vermiş ee, hiçbir mahsuru yoktur. Oruç olar. Eğer o, bilmeyerek ağzına birazdan su kaçar. bir her dalgıcın su kaçmaz ağzına. Bazen olur kaçar. Eğer böyle kaçsa iradesi halinde onda da bir mahsuru yoktur. inşallah orucu sahihtir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.